Önce Allah'a sığınırız, kovulmuş şeytanın şerrinden. Çünkü seni övmeyen dilde ancak onun şerri vardır. Ve perdelidir onun gözü de kulağı da. Sonra seni övme makamına çıkarız. Anahtarı besmele olan Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla açılır sema. Seni övdükçe yükselir övdükçe yücelir. Ey şanın yüce olan nebi. Senin ismin nasıl metedilmez, nasıl övülmez? Halbuki arz ve sema etsin diye methüsene ismin Muhammed konmuş. Varlıktan hiçbir isim değildir adına denk. Çünkü Muhammed övülen kişi demek. Yani övülmen için Allah adını Muhammed koymuş. Ya Resulallah biz de bu seyrinin dediği gibi diyoruz haşa ona ilah demediğiniz müddetçe onu övebildiğiniz kadar övün ve öveceğiz övgümüz şanına yakışır olamasa da Allah bizden hoşnut olana dek son nefesimize kadar seni öveceğiz çünkü sen kim ne derse desin varlıklar arasında en yüce sevdiğimizsin. Ya Resulallah. Allah seni sevmeyi bize yine seninle emretti. Buyurdu: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, zararından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola ulaştırmaz diye buyurdu. Sonra ashabına, o saadetli arkadaşlarına baktık. Seni nasıl sevmişler diye. Hazreti Ebu gördük, bayılmıştı. Kabe'de İslam'ı haykırınca müşrikler onu öldüresiye dönmüşlerdi. Gözlerini açar açmaz seni sormuştu. Resulullah nasıl, iyi mi? diye Aklı sende kalmıştı. Yine Hazreti Ebu Bekri gördük. Vefat etmiştin. Mübarek yüzüne bakmış. Gözünden akan yaşlar eşliğinde sana şöyle diyordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen yaşarken de güzeldin. Ölünce de güzelsin. Hazreti Ömer'e nasıl sevmesi gerektiğini sen öğretmişti. Hani bir gün sormuştun beni ne kadar seviyorsun ey Ömer. Seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah demişti. Sen de beni canından da çok sevmedikçe tam iman etmiş olamazsın ya Ömer buyurmuştun. Seni canımdan da çok seviyorum deyince de şimdi oldu ya Ömer diye memnun olmuştu. Hazreti Osman'ı gördük, ağlıyordu. Eşi olan iki kerimenizi de ardarda arda kaybetmişti. Siz ona şöyle diyordunuz: 40 tane kızım olsa ve sırayla ölselerdi hepsini sana verirdim ya Osman. Ve Ali, Hazreti Ali, Hayder-i Kerrar, cesareti kadar heyecanlı gördük senin karşında ya Resulallah. Üç kere Fatıma annemizi senden istemeye gelmiş. Üçünde de neden geldiğini sana söyleyememişti. Sen Ali Fatıma'yı istemeye mi geldin diye sorunca evet anlamında başını sallamıştı. Yine Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ayrılıyoruz huzurdan. Ya Resulallah övgümüz şanına yakışır olamasa da Allah bizden hoşnut olana dek